Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz namaz ve huşu. Önce namaza bakalım inşallah. Sonra huşu nedir? Oku diye geçelim. Alipse başlıyorum. Bu alipse mazeti. İslam dini 5 Temmuz'da kuruldu. İslam dini beş temel. İlk kuruldu. Üniversite kelime şadet, şehadet. Hepinizi bilmiş oldu. Bu imanın özüdür. İslam'a girişin kapısı kelime-i Hemen onun peşinden namaz geliyor. İkamet sala geliyor. Demek ki imana en yakın amel namaz beş vekid namaz. Ondan sonra zekat, oruç, haç geliyorlar. Namaz ilk olarak fazla ibadet İslam'da namaz oldu. Evvelü Meksadullah Teala Ümmeti Esratül Hamsa Hülya Aleyhisselam Hazretleri Rabbim Ümmetime önce beş namazı Fars kıldı buyuruyor. Oruç o da farz Ama hicreden sonra ikinci yılda fars kılındı. Yani Mekke döneminde 13 yıl Mekke dönemi peygamberliğin oruç Mekke'de fars kılınmadı. Zekat o da fars kılınmadı. Hicreden sonra ikinci yılda fars kıldı bunlar. Hac'e gelince yesin dokuzuncu da kalktı. Tam 9.da farz böyle. Ama namaza gelince hemen Bekeymi Keremede birisi imana geldiği sam olduğu namaz hemen farz namaz böyle. Velüm ma yursu min amaliyim es-salavatul Bununla beraber Yuh İlk olarak yok olan amel de namaz olacak. Yani i̇nsanlar namaz tek etmeye başlayacaklar. Namaz dinin direği, özü. Kim namaz kılarsa dinin dinini tipmiş olur. Kim din namazı kadarsa dinin direğini yıkmış olur Allah korusun böyle. Namaz müminlerin miracı. Kul evle bir ameldir namaz. İlk farz kılındığı gibi önce insanlar ümmeti Muhammed namazı terk etmeye başlayacak bu namazı hala. İmanı olduğu halde namaz kılmayanlara gerçekten çok yazık muhteremler. Neden böyle kalaklanıyor? Tek kelime gaflet, gaflet. Nedir Gaflet. Ölümü unutmak, maaşı unutmak, maaşı unutmak. Bir insan ölümü unutumu diye dalar. İş, güç alacak, verecek, koşu koşuşturma, eğlenece, nefsani zevkini tatmin etme kişi burada boğulur kalır böyle. Aklına öleceği aklına hiç gelmez ama hiç. böyle. Sanki hayat bu hayat böyle. Böyle damacı gibi gecenin sene iş dünyaya dalar. Namaz aklına gelse bile üşünür, hapse almayı üşünür efendim. İşinden gelir, yemeğini yer, oturur kanafeye, koltuğa, çayını içer, elle kumanda, o kanal, o kanal. Namaza gelince, hapse gelince üşünür, hapse almayı efendim. Yani imanı olduğu halde, tabi imansızlar, Hatta namaz fazla onlara. Kılsı da boş. Kılsı da boş. Ancak namaz müminlere farzı namaz. Peki ne olacak bunların sonları? Ölecekler, ölüm var bu taraflar. Ölüm, her canlı ölümü tadacak. Allah'ın fermanı bu, kural bu. Demek ki namaz kılmayanında Efendim Şibir oluyor, olmaz böyle. O da ölecek. Sonra beyaz kefene sarılacak. Bu bir nevi ambalajlanma insan. Ambalajlanma böyle. Sonra tabuta binecek. İlken tabut. Oradan namaz okunacak camide varacağı yer kabir denen yer bir çukur. Bakmak hmm. denemde. İnsan bir gün önce ölü ölüm var ki Kişibevinden sağlam çıkıyor, işine çıkıyor, sağlık çıkıyor. Yani iş sebep veriyor. Bir trafik kadesi oluyor, araba çarpıyor, kalp yetmezliği oluyor, şu bu bir şey oluyor böylece. Kişiden sağlam çıkıyor, sağlığı çıkıyor. Çok hürmetleri de var. O öyle kişi böyle. Ersi günü bakmıştım filan ölmüş. Ya, dün daha gördüm onu ben. Be. Ne oldu ona? Ne, kazan mı oldu? Ne oldu derken? Yani kim olsun olsun artık. Üst makamda olsa kişi, ne kadar zengin de olsa, kişi bir anda ölü veriyor Öldüğü yerde dünyası bitti. Kandil söndü. Dünyası bitti öldüğü yerde. Adı cenaze bak Adı cenaze oldu. Öldüğü yerde böyle. Hala bakalım tabi. Yıkanacak. Yatı teneşlere. Hiçbir şey yok. Yaşam boyu koştu. Koşuşturdu. Kalp kırdı. Tartıştı. Haram herhal demeden. Yığıma baktı. Hırsla sarıldı dünyaya böyle. Ya bu arada eğlencesi, zevki, futbolum, avu neyse artık böyle şeyleri insana göre. Onlar bunlarlandı. Namaza gelince ileride kılarım. İşte ileride yaşayacak kılarım attı bunları kenaraya ama öldüğü anda alın olur cenaze. Yattı teneşire yıkanıyor. En zorda insana gelen anda kefene gerekir. En zor. Ruh ölümsüz çünkü. Ruh aynı ruh böyle. Zaten insan ruhtur. Beden et kemik yığını. Ruh ne yapıyor? Kefene sarılırken Şeref kendine bakıyor Allah ben başıma geldi bu. Daha dün insandı, filan filan beydi, hanımdı. Daha dün daha dünyada yaşıyordu, şu anda tenesi kefene ambalajlanıyor. O adam camiye götürülür, karbistan götürülür, en sevdiği yakınlara dostları, onun elleri ne yaparlar? Mezara Kemal-i Mezar Şükrü'e böylece. O bakar durumlara bileceğim. Sonra, tabi biraz okunur, yani okunur mesela. Biraz dururdu yanında. Caman dağılır. Hele hava soğuksa, hava esiyorsa, hava yağışlıysa, herkes bakıyor, çabuk gitse şu merasim de. Çabuk gitse derdi. Caman dağılırken, Ölen kişi bunları görüyor muhtemelen böyle. Yani ruh, melek gibidir ruh. Onlara tahta, matı, dem engel olmuyor onlara, ruhlara böyle. O mezardan bir tane doğrusu bakıyor böyle. Hepsi gidiyorlar, tıbbı, tıbbı gidiyorlar böyle. Ayağı seçelim diyor onların. O anda çok korkar işte. Yani cemaat oradayken nispeten biraz hareket eder. Sahabe-i İkram'da Asatleri as, as, as, as ölüm yatağında ölüm masası vasit etti. Ama bir as, Mısır'ın Fatihi, adı hasitleri şıra buyurdu deli mezara gömüldüğünüz zaman bir demek kesilip etip parçalancaya kadar yanında durunuz. O zaman okunmazdı böyle bahsetti mesela. duvara keniş ne derdi ben. Yeni de mezara gömdüğünüz zaman bir deve kesilip derisi yüzülüp hitti parçalıncaya kadar mezaranın başına beni bekleyiniz. Ta ki sizinle beraber sizi göreyim orada mezara alışayım dedim. Bu sahabe-i kiram böyle burada böyle. En zor bir de bu geliyor. İnsanın dağılıp giderken Mesela kadın korası gidiyor, oğlu gidiyor, karşı gidiyor, erkeği kadın etmiyor tabi. Herkes gidiyorlar böyle. Hatta kimi konuşuyor konuşuyor, güle güle gidenin açısından böyle. Sanki oraya bir panzer, panzer tohumu gömdü sanki oraya. Herkes dağılıyorlar. O zaman muazzam ve korku geliyor tek başına kalınca. Korku geliyor muazzam, korku geliyor. Bir şok, ruhsal bir şok geçiyorlar o hale geliyor, artık kendine dili ruh korkusundan iki melek dikiliyorlar. İşte Şimşek çakar gibi adını beliriyor gökyüzünden, iki melek karşı beliriyorlar. <gülüyor> Men Rabbüke, Rabbin kim? Bilemiyor Rabbin, ismi şaşırıyor ondan Peki namaz kılar ne olacak? İşte burada hiç değişti muhtemelenler. Diğer insan beş namazı kılıyorsa, namazı nurlu bir şekilde meza gelecek namazı. insan şeklinde. Gelecek namazı. namazında da kadar güzeli kılıyorsa, o kadar güzel gelecek böyle. Nurlu, beyaz, sevimli, böyle patik olacak, onda gelecek. Ona... Namaz yarın eşek. Melekten soru soruyken, ben rabbike Rabbim Allah de. Namazsız, Allah'ın kalması. Kaldı Allah korusun melece. Demek ki, namaz kabirde de bize lazım muhtemeler. Dünyada lazım. Namaz kişiyi da kavuşturur. Ruhun gıdası da namaz, ruh. Bakınız, oruç yılda bir defa yeterli. Hac, ömürde bir defa farz edilir. Ömürde bir yeterli hac böyle. Namaz günde beş defa, hem de Allah'ın takdir ettiği vakitlerde insanın işine bırakılmış namaz böyle. Demek ki olgunluğu, olgunlaşma namaza bağlı. E bu baş olurum bu namazı ya. kır kır. baş olurum bu. Bu da aşağı yukarı 50 sene önce öğretmenler. Halep'ten trene bindim. Türkiye'ye geliyoruz. Yanında bir Fransızda profesör mekanisi. Annesi Ermeniymiş. Babası Fransız. Profesörmüş Paris'te. yanımda o var. Türkçe de biliyor onla başına konuşmaya, bu dindar konusunda bana şu soru yönetti. İslam dini çok zor dedi böyle. Uygulanamaz. İslam dini. Neden? Günde beş namaz var. Dedi. E kısa gecelerde uykudan tatlı anda kalk Allah bizi namaz kıl. Öyle vaktinde yemek olması verilmiş. Git rahatsız yemeye lokantada. Yok dedi, bir de orada namaz, abdest var böyle. İkide mesaya giriyor, akşam yası bu şekilde. Ben tabii dinliyorum kendisini. Çok uzun bir süre giriyse, bu konuyu alayım şu anda. Yani bu namaz başarılanmaz. İhsan uygulanamaz diye. Bu namaz bitmez dedi böyle. Tabii bana geldi, şimdi hafız Şöyle dedim, dedim, namaz bitmez diyorsun. Ben namazın bitirdim dedi namazımı. Ben namazımı bitirdim ben ya. bitirdim ben. Bitmez diye bir şey yok. Nasıl bitirdim? Bitirdim işte. Nasıl bitirdim peki dedi. Dedim bugün sabah namazını kıldım. Sabah namazı vaktine ulaştım. Hayattayım, canlıyım baktım. Sabah namazı girdi. Sabah farz oldu. Dedim sabah namazını kıldım. O benim üzerinden farz olan son namazdı dedim son namazdı, ben. San namazdı, benim üzerinden farz son namazdı. Benim üzerinden farz olan son namazı kıldım. Namazın bitti. Peki ölü olacak dedi. E o da ölü olmamıştı daha, kuşu baktı. Eğer dedim ölüye kadar yaşarsam, ölü maddeye girerse, o fazla olacak. Ben bana farz değil? Şimdi namaz kılmayanların ve kıldığımız salih muhteremler ne yazık ki hakkını veremiyoruz namaza namazı derimler. Şey. Yani nam hakkını veremiyoruz namaza derimler. Bize Mevlam buyuruyor bu konuda bakarak 45'te Bismillahirrahmanirrahim Vesta'inu bis sabrı ve salah Vesta'inu istihane ediniz istihane yardım dileyiniz Allah' yardım isteyiniz sabır etmek namaz kılmak üzere Bakın. bir sabrı ve salah önce sabır arkadan namaz geliyor çünkü namaz kılmak sabır gerekiyor namaz kılmak için böyle üşenmeden, bıkmadan, sıkılmadan sure ibade korumak da sabra bağlı Mevla arkadan buyuruyor Namaz içinde alınan yardım isteyiniz. Ya Rabbi yardım et namaz kılalım böyle. Yani, hakkıyla. Ve ha o. Bu daha zamirdir. Mühendez zamiri. İslane gidebilir. Salatta mühendez olduğu için orayı da Ve inneha o namaz. Beş vakit namaz. Nedir? Le kebir Çok ağır güçtür, zordur. Kılması zor. Ki Mevlam dağlara emretti buna. Korktu dağlar. Allah'a bizi yapayız bunu denler. Namaz ağır güçtür. illa alel haşi'in. Anca huşur sayıplarına namaz çok kolay bir kuş Huşu kalbinde huşu olanda. Huşu. Huşu olmayanlar huşu Mevlam'a bilmek. Allah huzurunda bir tevazu olmak, boyun eğmek, devlet teslim olmak. Sen benim Rabbimsin, ben kulunum kulun diye böyle kabul eder böyle. Yani Allah'tan sen celalî, gafir olmayanlara kolaydır. Ama kim Allah'ı unutursa, dünya talarsa o zordur onlara. Demek ki namaz kimlere kolay, huşu sahiplerine huşu. Namazın bir de huşu ile kılırması meselesi var namazı. Namaz baştan sağma bir boş değil mi deremler. Yani kılı vereyim diye araya bir sıkıştırma da değil namaz. Namazın özü ruhu huşu. Namazın yapısı var. Altı tane faz. Hadesler falan biliyorsun bunları. Şartları var mı denemler? Altı tane içinde işte deniyor bunlara. 12 tane ittifakla bunlar. Fazları var. Nedir bunlar? Namazın dıştaki şartları fazlar insanın dış organları mesadesinde. El ayak, göz kulak gibi. İçindeki fazlar, yani kıyam, rükü, kurat gibi bunlar da nedir? İç organlarımız misalesinde. Namazın sünnettir, vacipleri var. Nedir bunlarda? İşte parmaklar, e, müsapları da var. Kaç ve saçlar mesela. Süçlü bunlar bak. Mesela bir genç bir kız, Allah korusun tamamen başı kel olsa, kel olsa ne kadar güzel olsa onun gibi noksanlık olmuşlar bela bu. Bir kaşı olmasa, kürkü olmasa noksanlık adamlar. Demek ki namazın fazları, var faz sünnetleri, bunları her biri, kimi bedenin dış organı el, ayak, göz, kolak iç organlar kar, ciğer, böbrek gibi, akciğer gibi. Fakat her bir beden ne kadar mükemmel olsa bir beden, mükemmel bir beden böyle. Boyu, postu, her şey çok mükemmel, güzel, hasen şekilde. Ama ruh olmadı mı? Hayır mı Ruh olmadı mı? Olmuyor ben. Nedir namazı ruhu? Huşuş, huzur. Huzurt, huzur böyle. Mevlamize buyuruyor. Müminin Suresi'nin ilk ayetleri. Bismillahirrahmanirrahim. قَدْ اَفْلَهَا الْمُؤْمِنُونَ Mevla buyuruyor. قَدْ اَفْلَهَا اِفْلَهَا اِفْلَهَا اِفْلَهَا felaha kavuşma. Felaha kavuşma şu anlama geliyor. Bir kimse korktuğundan kurtulur ümit ettiğine kavuşur. Buna felah deniyor buna. Felaha kavuşma. Yalnız kurtuluş felah değil. Mesela Allah'a korusun deprem oldu, evi yıkıldı, kişi neyse dışarı çıkabildi. Ama her şey mahvoldu. Açıda kaldı. Bu Felad-i Muhtemelen. Dünya açısından. Bir de bir aleme bakalım. Bir insan cehennemden kurtuldu. Ama cehennete giremiyor. Bu da yine felad Yani bir insan mahşerde. Heser'i güzelce verir, sırat ı köprüsüne geçer, hızlı geçer yanmadan, cehenneme düşmeden yanmadan geçer sırat köpüsünü. Yani içerideki adım atı girdi mi, işte felak muhtemelen felak. Ve Hela'a kad efle muhakkak ki felak kavuştu. Bu kad kelimesi fili mağazı geldi mi, kesin anlamına geliyor. Müzareye gelse bazı anlamına gelir. Kadıyık günü gibi. Kadı efleha felha kavuştu. Yani hesabını verdiğim mahşerde saate geçti. Cennemi açtı. Yani de girdi. Kim? El mü'minun şu mü'minler. Her mü'min değil. Gerçi bir insan son nefesinde imanı ölürceği de girecek muhtemel. Ama iki türlü giriş var cellete. Bir de evelin evvelin deniyor böyle. Duhul evvelin. il girenler. Mahşerde fazla terlemeden hesabı kolay geçecek. Sıratı kuş gibi geçecek. Yani girecek. Kimle beraber? Peygamberler, sıdıklar, sahabeler, şehitler, evliyalar onları beraber. Kabir zaten nur oldu kabriye. kabir cihan başlarına dönüştü. Kabrinden kalkıp melekler karşıladılar. Hesabı hafif. Saat kuş gibi geçti. Saatı geçtiğine de girdi. Duhlu evveli. Bir de imanlı ölmüş son efesinde ama günahı çok. Namaz yok, şu yok, bu yok derken ne yapacak Allah korusun muhteremler? Kabri zor böyle. Kabri azabı var. Kabir karanlık olacak, zulmat olacak, azabı çekecek. Maşerde binlerce yıl güneş altını yalmaya başlaşık böyle. İzzam, ter, katran gibi ter böyle. Kokuyor. Dili sarkmış, yeri kurumuş. Hesap, hesap sonunda ikiz zamanı yakalayıp açaklı cenneme muhtemelen böyle. Yanacak, yanacak, yanacak. Ancak günahı da arınınca, Beni geçeyle. İşte Melambiriyor kad eflem ümünün şu müminler, bunlar felak kovuştı, hiç böyle sıkını çekmeden örüken de müziği ala ala, kalbin rahat yattı, saatı gecede girdi. Kim bunlar? El dizine fiyatlım kashiur, hum. Onu ölemimin der ki, fi salatiy namazlarında kashirun huşu ediciler. Namazda huşuyla kılanlar, huşu. Huşu kalp huşu var, bir de beden huşu var iki araya böyle. Kalbin huşusu nedir? Allah'tan korkma. Çünkü o Allah Rabbül alemin. Namazda kul Allah huzurunda olduğunu bilincinde olacak. Allah'ın huzun celleshani, Allah, Allah beni şanı görüyor biliyor böyle. Oyun büyük bir tabazi küçülmüş Allah karşısında böyle gönlü hep Allah ile beraber. Bu kalp hoşu. Bir beden hoşu var. Bu akşam adetleri bir gün Peygamberimiz meçitte. Hesabında otururlar biri geldi meşrede, ikiye kadar teyret meşri namazını kılıyor. O kimse. Gelen kişi namazı iken, şey sakallı bir oynadı böyle, kaşıydı sakallı böyle. Sakallı bir kaşı dışarıydı. Dedi ki, buradaki anlaysa mazretleri, diyor ki, haşa kalbi haza, haşa cevari huhu. Hacı Tirmisi eğer şunun kalbinde huşu olsaydı, onun cevari azaları organlarda huş ederdi. Yani sakını kaşıyamazdım. Bedenin sükunu huşu böyle. Göz secde mahallinde, öyle sağa, sağa bakmak yok. Göz secde mahallinde, kaşıyamadan, tepinmeden, hükümeden gayet sakin bir şekilde Allah huzurunda, kalp Allah huzurunda namazı kılmak. Medine Münevveri'de bir muhterem zat vardı. Osman Efendi diye. Osman Efendi diye. Babası Buharalı. Babası genç delikanlı. aradan Konya'ya gitmiş. Osmanlı zamanında. Orada dükün açmış. Baharatçı dükkanı açmış orada. Orada bunu sevmişler. Orada evlenmiş. Konya'da bir kız evlenmişler. Orada böyle. Babası Buharalı. Konyalı Osman efendi onlardan doğmuş muhteremler. Sıraba bu sahneci kalkıyor bunlar. Medine'yi medine'yi böyle. Osmanlı'nın zamanında. Osman ben de Allah rahmet eylesin. Her aşıdan örnekleriniz her aşıdan ilim, ahlak, irfan, velayet hepsi onlardan böyle. Her aşıdan ahlak Üstün insanı insan da beklenirse böyle. Her açısından böyle. Bir gün buna birisi soru sordu. Soran, o, o soru sorulmaz, gerçi de onu sordu ama. Hocam dedi, namazan ki ben bazıda kaşırıyorum bazı yerimleri dedi. Terden, kaşırıyorum böyle dedi. Bunun bir zararı var mı dedi böyle. Hemen her cevaba, hemen tek eline cevap vermezdi. Bir kişinin durumuna bakar, oradaki cemaatin durumuna bakardı. Örnek verirdi, Akılda kalması için böyle bunu cevaplandırır teremler. Ona sordu şimdi, dedi ki, eskiden dedi, askerde bir şey vardı böyle, hazır ol diye. askerli Medine yapmış kendisi. Rahmeti Fahrettin Paşa'nın da sırt bir kendisi yapmış. Fahrettin Paşa medreme müdafiği, Allah rahmet eylesin. Onda gözlü adamı sır kâde bunu kennisine böyle askın yapmış. Şimdi sordu. E, İstene diye askerlere hazır ol diye bir şey var dedi. Gene var mı? Var hocam. Ne diye hazır ol? Ne hazır, baş, çavuş, neyse, subay, bay, yüzbaşı, hazır ol dedi böyle. İşlevemeshdi, 10 çavuş, neyse, subay, as yüzbaşı 100 öyle böyle hazır ol diyor. hazır ol dedi, dedi böyle. Peki sonra ne oldu dedi? Herkes dinle de kalır bir şeyler böyle. Kimse kalınamaz böyle dedi. Peki dedi, onbaş, çavuş, aslubay, bir subay. Bu komutayı verdi. Hazırlığı geçti de dedi. O an birin birinin kaşını, ne yaparsın? E, Kaşığı yapamazsın. kondu konuda kullanmazsın. Arı sürse bir şey yapamazsın böyle dedi. Balkı yavrum dedi bakmadı. Balkı yavrum dedi böyle. Bir insan, o an ki amirin. Sadece komut veriyor. Hazırlırdı tam da ya, komut diyemezsin bak böyle. Ay inançsızım on komut diyemezsin. Allah'ın komutu var dedi. Ne bu Allahu Ekber komut bak dedi. Allah Ekber komut verdi. Namaza girdin Allah huzurundasın dedi böyle. Artık sen kendini düşünsen bile böyle dedi bir unutmayın bunu muhtemelen her böyle. Bunu bu şeyin tavsiyesine vereceğim. Bakın. Komut dedi. Allah'ı ve komut. Allah'ın üstüne kul. Eli bağladın. Ateşim oldun. Yine bunu karana kendi verdi böyle. Bir evliya vardır. Adı Hatem-ül Esam. Hatem-ül Esam diye. Aslında da Hatem. Esram sağır anlamıyla ilgili. Sağır anlamıyla ilgili Esram. Yani sağır hatem. Yine değil de Fakat öyle kendini bildirdi. Bu daha gençlerinde olgunmuş. olgun kemal olgunluğunda Gençlerinde Allah yolunda, Allah aşıkı. Öyleymiş. Bir iş yapması gerekiyor. Bir bakkal dikeni açmış. Başka bir kasabada gittiği bir yerde. Küçük dikeni açmış. O zaman tabii çeşitler az. Tuz, gaz, yağ derken sabun, az mercimek, perişt böyle. Karşıdaki bir ev sahibi de, da, bakıyor. Karşıya yeni bir diker açmış, bir genç. O de ilk işi başlıyor. Kızına diyor ki, kızla 13-15 tane kızı varmış. Kızım diyor, bir karşıya diyor. Orada bir yeni açmış diyor. Bir yapsın bakalım o zavallı becici garipdi beraburledi bana. Hazır Hatem de akad dönük, örneğin güneşte bir çuvalda oluyormuş ber, çuval içeri giriyor kız. Haberlerini kızın bilirsi gaz yapmıyor bağırsakları, şişmiş bağırsakları, kız tutamıyor bunu. Yani bir sessizce gazı çıkaran derken ama ses çıkıyor, oluyor elde değil var Sezil kaç çıkarıyor? O zamanın kızı, o zamanın kızı. Ee, artık kızın kalbi duracak. Kan dolaşım durmuş sanki böyle. Kıymalı yemeye böyle. Şuraya çıkamıyor, böyle. adım atamıyor böyle. Utancının ayasından adım atamıyor böyle. Tutmuş kalmış. Bakın, Hazreti Hatem. Yani büyüklü ayıbınız izlemek saklama bakınız. Yükü ayıbını saklamak, bizi vurmak değil de. Tabi kızım bu durumu duyuyor, anlıyor. kızım utanacağını da için onu görmemesiye geliyor. Görmemesiye geliyor. İşine meşgul, hiç sanki onu görmemiş gibi bir zaman beri geçsin bakalım diyor. Biraz sonra, şimdi diyorum bak aa, kızım bir şey mi istiyorsun? Kardeşim bir şey mi istiyorsun? Bir pirinç ama zor söylüyor. Bir pirinç bir bar ben duymam bar mısın sizin arziye bar benziyede. Bir an duymam bar deyince, kız bir kovuyor seni velibe. Birden kızın damadı kovur rahat evlenecek. Kim diyor? Bir daha bar mısın diyor. Ben bayağı duymam diyor. Bir daha bar mısın diyor. Yaz barınca oh kız altıda duymamış böyle diyor. Tabi alıyor eve gidiyor ah oh, anne baştan böyle bir şey geldi ama belki çok sarmış duymamış böyle diyorlar. Bu kız büyük tu utanmasın diye hep buralar kendini orada stara bir dikecek o işi kasaba adamlar orada. Bak Bu genç zaten bir o işi bırakmış kuruze git bir ziyarete. Beşli aksa gitmiş. Beşli aksada namazı değil ama tabi o zamanlarda işi olmayan şovatın namazı camiye gidiyorlar. Tevhid-i Meşri kılanlar, Nafire kılanlar, Koro Könlü zikredenler cami yarısı da ulaşa yukarı. Bu da Meşri'ye giriyor. İki lekat namazı. Meşri namazı. Tevhid-i diyor deniyor buna. Namazı duruyor böyle. Allahu Ekber. Öyle namazı duruyor. Bu namazdayken caminin bir çatısından bir çökme oluyor. Çatı olma düz olta bunlar şu şeyler orada böyle. O dönemde bir çökme oluyor bir kısmında böyle. Taşlar, maşlar, tuğlalar böyle patrülü dökülüyor. Tozlanma derken tabi oluyor. Namazını bozan tabi kaçıyor. Kur'an okuyan Kur kaçıyor. Zikreden zikir böyle kaçıyorlar böylece. Bakıyorlar, ha bakıyorlar ki anlıyorlar ki durum dolu anlayınca. Yere dönüyor bakıyorlar. de yabancı biri namazın bozulmuş, namazı devam ediyor. Namazın bozulmuş namazı böyle. Allah'a cihazlar bu kadar gürültü oldu, fatur, kültür, taş, maçlar, bu kadar düştü, tozlumun oldu. Nasıl bu namazın bozmamış? Bakıyorlar bana öyle bir tatlı namaz kılıyor ki öyle namaz kılıyor ki nasıl bir insanı yazın böyle yanlara yanlarda gider bir yüzme bile bir denize bile girer şöyle bir, bir, bir yapar böyle İnsanları bir duş alır insan evinde bu böyle kendini o der, manevi deriye vermiş kendisini Allah huzurunda hele bağlamış öyle bir okuyor ki böyle canlan ciğerden böyle öyle böyle bütün cemaat herkes bırakıyor kendi görevini onu seyrediyor olamaktan bak bakıyorlar Herkes İngilizler varla. Tabi yavaş yavaş böyle, yavaş yavaş beler yükü seceleri Allah tesbih altları böyle selam veriyor, kısa bir dua yapıyor geliyorlar. Nerdesin sen? Horasan'dan Ber şehrine gidiyorum. Ne bak bakıyorlar bu çatıdan böyle işte böyle bir yükün oldu, taş başlı düştü toz duman oldu, biz korktuk kaçtık. Seni namazını bozmadan Namazı bozmursun ki diye. Ya da Allah üzülmeyiver dedi. Evet diyor hafif bir şey duydum ama diyor. O anda diyor kıyamet kopsun namazımı bozmam ben böyle dedi. Peki sen nasıl bir namaz kılırsın böyle diyorlar böyle? Yani bizim yapamıyoruz bu şekilde. Otur anlatayım diyor. Oturuyorlar. Öncelikle diyor bari girmeden abdestim alırım diyor. Ablesimi alırım, kendimi namaza hazırlarım diyor. Şimdi namaza hazırlarım Hani psikolojik olarak, kendimi namaza hazırlarım ki böyle. Yani biraz sonra, şu namaz kılacağım. Allah'ın huzura gireceğim yani. Hep aklıma oraya veririm diyor. Sonra diyor namaz kılacağım zaman diyor. Namaza ayağa kalktığım zaman diye düşünürüm diyor. Ölümde aşılan mezarım beni bekliyor. Arkamda Azza Aleyhisselam can almak için beni bekliyor. Bilin ki ey Hatem bak arkamda ölüm meleği Azza Aleyhisselam can almak için Allah'tan izin bekliyor böyle. Aşlan medan çukurunu seni bekliyor bak. Belki bu son namazındır. Ona göre kılırım derim Her namazımı diyor Son namazlığım bu şeyi kılırım. Sağında cennet, sonunda cehennem diye. Derim ki Hatem, bu namazını becerebilirsem, Allah bundan razı kabul ederse, bak cennete beni bekliyor. Beciremezsem cehenneme vaat eder dedi. İşte demek huşu, yönlü kalbi Allah'a bağlamak motivemdir. Bedenin kubbesi Kabe, kalbin kubbesi Allah geleceğim kalbim Kalbin, gönlün kubbesi Allah geleceği hali böyle Namazda insan önünü, yüzünü, kürdene çevirirse, göğe çevirirse namaz gider. Gül Allah'tan dönersin ne oluyor? Namazın da huşi gidiyor, feizi gidiyor, cevi gidiyor. Hepimizin derdi günümüzde, namazdan tat, feyiz alamama, hepimizin hasılsızı muhtemelen, hepimizden beraber günümüzde böyle. Hem derdi bu, evet namaz kılsın elhamdülillah ama namazdan bir tat, alamıyoruz. Ruhsacıyı alamıyoruz namazdan böyle. Bir tatminsizlik var namazdan böyle. Neden? İşte gönül Allah'tan kopuyor muhtemelen, kopuyor böyle. Hadi şöyle buraya tabe önden arısam hazrettleri. Evvelyi şeyin yurtsu münazi ümmeti el huşu u. bak. Ümmetin olması ilk ağaç şey huşu namaz huşu böyle. Hatta la te ra fiha haşi'an. Cami dolacak ama işlerinde huşu namazları olmayacaklar. Huşu böyle. Ya yani namaz sır dışında kaldı. O da böyle patır kütür böyle. Farsın 90, Vajibin 90, Sünnetin 90, Kraltin 90. Çabuk yaz kısır Ali tamam. Namaza girerken ağza sigara konuşa konuşa gülüyor gülüyor namaza. Naman çıkarken gülüyor gülüyor namadan çıkmam böyle. Halep namaza giderken alt yapısı hazır mı namaza? Peygamber Ali namazı Peygamber Selam verdi mi? Üst seven, istifa bir sefer peygamber istifar derdi mi? Estağfurullah. Estağfurullah. estağfurullah, estağfurullah yani Allah, eslaful eslamla konu derdi. Yani neziremedim Allah'a, hamadım Allah'ın diye. Hamanlı diye. Şimdi evvel amirler bizim hatamız şurada böyle namazda okunan şeyleri hızlı okuyor, acele. Bunda bir bari imamlara mütevelli. Namaza başlayanların çoğu Ramazan'a teravih namaza başlıyorlar. Çok kişiler böyle. Ramazan teravih namaza başlıyor. Ramazan, teravi başlıyorlar. Ramazan ne teravih başlıyorlar. Gidiyor camiye, imam denen zat zavallı muhtemelenler. Mirab'a geçmiş, o peygamber makamı, peygamber kürsüsü. İmam buyuruyor muhtemelenler. Kırklı imamlık yapmış Beşik Aksa'da 40 yıl yapmış böyle. Her sefer diyor? Mirab'a giderken diyor, titrerden beri. Böyle böyle. Aklıma gelir ki diyor, bir hafta peygamber namaz kıldırdı. Yok ki e namaz kıldırdı. Ömen namaz kıldırdı. Halifeler mi? Ben kimim? Değerli diyor, titrerden beri diyor. Tekbir su aldım tekbiri. Şimdi hele tarih namazında zavallı imamlar var. Zavallı, gafil imamlar tabii, var derdi. Şey, tabi bile var işte elham, tabi. İstazı var böyle. Bir defa elham-i şerif. Patriküdür, patriküdür. Allah'a, Allah'a, Bismillahirrahmanirrahim. Selam, selam. Öyle namazı görüyorlar cemaat. Öyle kıraatı duyuyorlar. Öyle güzel kuramadılar böyle. O kadar böyle. E, günümüze bile yani namazına biraz şöyle dikkat etmek isteyen kişi fazla yaşıyor insan böyle? Camiye yürüyorsun. E sünneti beraber başlanıyor. Yolun başlıyor. Ne zaman imam namazını kılıyor? Mevzusun da namazını kılıyor. Hemen karmete başlıyor. Yani çok acı bir hali böyle böyle. Hadi şey tribüzi Kâne yaktı kıraatı ayeten ayeten. Peygamberimizin kıraatını buyuruyor sahabeden birisi burada. Hadış-ı Şerif tabarını, yok. Tırbici hakimde. Kâne yaktı kıraatı ayeten ayeten. Peygamberimiz kıraatını böyle böyle, ayet ayet okudu böyle. Ayette dururdu böyle. Elhamdül Rabbil Alemin sümme -yakufu. El-Rahman-ı er Rahim tutun mu yakıfı? Allah'a emanet. E öyle yapar. El-Hamdülillahi Rabbil Alemin. Duruyor. El-Rahman-ı er Rahim. Duruyor. Maliki Yevmiddin. Duruyor muhtemelen. Buraya sahabeler Peygamberimiz Kor'an okurken namazda her kelimesi, her hecesi, her harfini çıkarırdı belirli böyle. Hafiz okur böyle böyle. Önce kıraati yavaş okurlar. Sübhaneke'den başlıyor yavaş böyle. Önce beslenir, yavaş böyle. Önce besmele yavaş böyle okurlar. Yavaş okuma şart. Mevla bir Kore Rahim, böyle bir Kur'an okurunda Es-sârahîm veretli Kur'an'ı tertil ile Kur'an okuyun tertil ile, tertil böyle. Yavaş yavaş böyle. Bağırma şarma değil böyle. Bağırma şarma değil. Yavaş yavaş der böyle. Rükü. Kişi bakıyorsun alnını böyle secdeye koyarken hemen kaldırıyor. Rüküye hemen kalkıyor. E var böyle. Rüküye vardık değil mi? Allah-u Ekber baktım ben herhalde. allah Ekber diye. Dikkat var oluyor. Dikkat var olacak. Bedeni sakinleşecek. Sonra rükü tesbihi sefer. Sübhane Rabbil Azim. Tek tek varanlar. Sübhane Rabbil Azim. Sübhane Rabbil Azim. Kalkıyoruz yavaşça böyle. Semi Allahu limen hamide. Doğrulduk. Tekrarlayacağız. Rabbena lekel hamd. Rabbena ve Rabbena ve lekel hamd. Rabbena ve lekel hamd. Vele. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri önceleri yanında Simey Allah'ın hamd'e derdi. Cemal bunu derlerdi. Rabbena demezlerdi önceleri. Böyle. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Resulullah, Allah'ın Resulü, Hatem'in Enbiya. Ne mutlu usta ve de meselemi derdi. İhraptı namaz kıldırıyor. Peygamberimiz sahabeden biri de sahabeden biri de Resulullah'ın o kıraatına yanmış böyle kıraatına böyle. Tabii kelime kelimi böyle. ayet böyle duran duran. Er-Rahmanirrahim Malik-i Yemidin İyyâken na'abudu ve İyyâken es-se'in böyle. Her ayetin anlamına o atmosfere giriyor muhtemelen böyle. Allah'ın daha mühim değil muhtemelen. o atmosfer havaya girmek. Evvela Allah, Rabbül Alemin. Geldi bütün alemlere böyle. Yerlerden, gökte, ruh, berz aleminin Rabbi Allah. Tek otorite, egemen. Rahman, Rahim, rızık veren Mevlam. Mahşer günü tek hakimi, egemen, Sultanı Mevlam hakemi, Valiki, evmi derken, aklına mahşere gelmesi gerekiyor böyle. Sahaben biri tabi... Bütün alem yaşıyor evvelce. Peygamberin tabi rüküye gidiyor. Rüküye gidiyor. O aşağı rükü. Kalkıyor. Peygamberin buyuruyor. Semi Allahü limen Hamide. Kim Allah hamd ederse... Allah bunu işitir. Allah bunu karşı sahabı verir. Bu sahabe-i kiram... Artık kendine geçmek namazın feyizden böyle. O anda... Elinde olmadan... Rabbena velekele ham diye bağırıyor. Çok bağırıyor. Rabbim bütün hamd-ı salam mahsustur, evd-i mahsustur. Öyle bağırıyor elini almadan. Ondan ama kendine geliyor. Yani şu an meynretin memnun bu, bağırmasını, insan bazen uykuda bağırırsa, rüyada insan bağırır, insan bağırır. İnsan ki rüyayı görür de, kişi bazen korkuyor, rüyayı görür diye bir bağırır, uyumur ama vedefler. Bu da hemen kendine geliyor Utalıyor ama ya. Bir peygamber meşgidinde o namazda benim bir bu. E artık kutalıyor, kutalıyor kendini okudu, uyarıyor kendisine. Sonra peygamber namaz devam ediyor. Aleyhisselam Hazretleri. Böyle tatlı bir namaz muhtemelen. Tatlı, tatlı bir namaz. Feizli bir namaz böyle. Cemaat hepsi sahabe. Resulullah, mihraptan, imam muhtemelen. Karşı melek oraya geliyorlar. ona geliyorlar böylece. Vegan selam verdi Aleyhisselam Hazretleri. Döndü arkasına. Kimle Rabb'a Rabbana ikram diye kimdi o? Ya yolda bendim inşallah. Özü de bendim inşallah. El oğlan söyleyeyim. Ali bunu söyleyeyim. O söylemiyor böyle. Emretti. Bunu söyle böyle. Yani sahabe namaz vaktı sende. Ki namazı ikin işte beniş. Peygamber demek ki ayetleri bir tek de okulurdu. Arada dura dura. dura, dura Kul huvallahu ehadu allahu samedi. Bak dur böyle. Demirid velem yüledi velem yeküllehü kufuvel ehadu. Böyle dura dura okumak tamam, bu şekilde. Böyle yapmayınca amazı yok alınmadı bu sınav bak. Buşar böyle böyle. Önce kırat yavaş olacak böyle. Yavaş yavaş kırat olacak, yavaş yavaş. Abi camide farz için insan uygulamıyor bunu bu türlü. böyle bu böyle. Mesela ben inat yine şunda bunda en kısa okuyorum. Yine şey mi Ramazan falan mı? Yine şey mi Ramazan Şimdi gelin bir de inşallah. Mahşerde namaz, ayette namaz şimdi. Dünyada namazın ya tadı feyzi. Hussal hali böyle. Huş ile namazı kılmak yavaş yavaş böyle. Oturup ettehiyyatıya. Bence oturuş böyle. Otur hemen baştan giret yapalım. <gülüyor> Seyreden kalktık. Allahu Ekber. Tam oturduk. Ondan sonra ettehiyyatı lillahi ve salavatı ve yani yani Yavaş tek tek kelime. Tek tek kelime böyle. Bunu yaparsak bakın namaz değişmedi herhalde. O değişmedi. Secde vacib. Allahu ekber. Kulkenin yere atıyor Allah huzurunda. Allah'ın secdesi kapanma. Önce secdeye varmak gerekiyor. Secdeden aldıktan sonra gelen üç defa. Yavaş yavaş. Sübhane Rabbiyel-i'lâ. Sübhane rabbiyel Anlam veremeyeceğim. Çok zaman tabi ister. Öyle namazın Şimdi gelin mahşere. Evl-i bir Abdiy-i Es-Salâtu. Mahşerde ilk sorgu namazdan başlayacak. Bilminler. Kahiret abi soruyordu buna mı? namazı soracak. İlk sorgu memnelere namazdan başlayacak o İlk sorgu. Sorguya şekilme. Soru şekilme. E, günümüzde bir insanın mahkemede bir sorgulaması olsa, kişinin mahkemede ki ceza da belki almayacak. Ümidi var, avukatı var. Ama mahkemeye gitme, hakim uzağında dikilme, o soyuluk şekilme, böyle insanı siz yapamazsınız. Yapar böyle böyle. Maşşa Allah sür, Allah ciriş haline. Namazdan başlayacak böyle. Hangi namazdan başlıyor, er günler çağından böyle. Er günler çağından başlıyor, o çağından başlayacak böyle. İmam Azam'ın İkinci talebesi İmam Muhammed'dir. Şu an Bu çürük yaşında İmam Azam'ın dersine gelmeye başladı. Daha çürük yaşında. En azından bölü ermemiş. Ama İmam Azam ve bir üstadın bir Eylülullah'ın ülem-i kiram-i tabi bulunan insan farklı oluyor böyle. Beşik şey namazında, Kur'an'da, zikr'de bunları. Yatsı namazını Meşide kılmış cemaatta. i̇mam Azam imam. Yakmış. Eve gitmiş. Yakın okumuş. Yakmış böyle. Gece uyanıyor. İlk hani Böyle ermiş oluyor. Böyle, erkek ha, biliyor, Bu konuları biliyor. Uyanıyor hemen kalkıyor. ayı görüyor. Gusü alıyor. Çıkıyor oradan. Tevcut namazını kılıyor. Biraz okuyor. Sabah oluyor. Meclise gidiyor. Sabah namazı yine cemaate kılıyor. Sabahtan sonra oturuyor halkaya. dersse başlıyorlar böyle. Cemaat, oturan binlerce kişi var. Ders esnasının altına geliyor. O gece böyle erdi. Ben yasın diyor. Cemaate kıldım. Kıldım ama... O zaman da böyle ermemişti. Bana farz değildi. Nafileyle namaz kıldım. Nafile ama farzıyla bana. Yastığın vakti imzal vaktine kadar. Yastığın vakti geçmeden gece arası imtilam oldu. Yastığın vaktinde imtilam oldu. Acaba yastığın bana o zaman farz oldu. Kıldım yastığın vakti geçer mi geçmez mi acaba? Kıldızan zaman farz değildi. Nafiyede böyle. Gece böyle Yasına vaktiniz daha. Üzer yastığına farz oldu. Acaba teklif kılmam gerekiyor mu? Ya kolay. Karşısına dev gibi imam azal tereberi. Hocam durun böyle ne yapayım? Yavrum ağzına kalk yastığına vitiksin kazasını yap. Sabri gebrek. Aklım üzerinden. Mahşerde elbih çağından başlıyor. Kızla ilk kadınlık haline görünce, tüm zendemi Anılmaz fazla onlara bela, fazla oluyor. Şeyin salansal esar Her bir insan namazının hesabını verebilirse, ergenlikle ölüm arası. Hepsi sorulduklarını verebilirse, salis ameliye bir ameliyeyi kolaylaştırır ona Müslah'ıma hoşgül yapmıyor kendisine muhteremler. Yani bir insan namaz hesabını verebilirse diğer sorgulamaları kısa hafif geçecek muhteremler. Şimdi mahşerdeyiz muhteremler. Bir de oradan namaza bakalım. Mahşerdeyiz. Ergenin şandan başladı, kulum gece ihtilam oldun. Ya mesela kız, hanım mesela şu anda temizlendiğin adetinden Öyle işte öyle tabii onlar işte ne vakitse, namazı kıldır bakalım. Taberler biliyor, yazdı yazdı Namazı kılmış sen oldu şimdi. Namazın süaptır mizana kalmaya başlıyor mizana. Bu Bir günlük namazın o kadar şeya büyük ki böyle, o kadar büyük ki böyle hayallerimizden erişememiz Bir gün namaz belli. Noha bir namazda 40 rekat var. 40 rekat. Şöyle babam 40 rekat namaz. 40 rekatta tekbir var. Onun için farz diğillerin sünnet 223 tekbir var. 223 Allahu ekber bak. 223 tekbir. 223 Gel kalk tekbir Allahu ekber. Tekbirlere bir defa mi der? On beş subaneke okunuyor. Her okulan subaneke koy bakalım sehabı muhtemelen mi? Biz böyle. Şimdi kur muhtemelen mi? Bir subaneke'nin sevabı böyle dağ gibi, nur gibi geliyor. Sehab benimle, sağ benimle geliyor böyle şey. Elimizi çekti. Koy bakalım. Besmele. Kırk besmele var. Harekette besmele şekil var. Şahide evde çekiliyor her rekatta, hanefiler yalnız besmele çekiliyor diğer rekattarda. 40 tane besmele, 19 harf, 10 kadar böyle, böyle. bir besmeleyi dünyeye oynatırım, 10 böyle. 40 besmele, 40 kıyam, artık duruma böyle. Faz, kim şey okumazsa insan faz kıyamdır böyle. 40 fatih okunuyor, 40 elham, 40 yani bir gün okuyor, 40 elham. Bir fatihsel mezara melekler bir fatihsel yazamıyor. İnsan mesela mezara gidiyor bir fatih okuyor mu Bütün ölülere ben var. Her gün kırk tane fatih okunuyor melekler. Otur üç tane zam-ı sır okunuyor mu derler. üç tane zam okunuyor böyle. Kırk tane rükü var. Fars. Kırk rüküde yüzümden tesbihat en aşağı böyle. Seksen secde var secdeden de secde. Allahu Allah, Allah elme bari. İki kuldu da teşbih var. Yeni bir ihtiyatı var hocam. Sahabe şeriflerle var. Artık parmak tömürü Her biri ayrı ayrı Her Fatiha hesabı koy, hesabını koy. Zamm sure hesabını koy. Sübhanallah şey, hesabını koy. Teşbih hesabını koy. Diğeri namazını sevabı mu, Kul bakacak ki böyle göz açıyor bile, koydular, böyle, ab böyle. Şöyle. Allah Allah, Allah Allah. İlah sakudu, zambıstırı koy bakalım... nasıl okudun? Müslümanlar. İlah okudun? Koy Ayet Allah'ın kelamı tabe böyle. Kol bakalım bakamundan böylece bir günde böyle. Evi böyle yıkılmış. Kılamadığını kaza etmiş, emri boyu 50'si, 60-70 sene kaç sene kılmışsa, o kadar siyahlık muhtemeler, ona yetiyor bu vardı. yetiyor yıl E Günah varsa, siyahı e, bitti, İyi, ağır geldi muhtemeler. Ağır geldi muhtemeler, ağır böyle. Neye benzer bu? Bir insanın borcu var. Markete, oraya bir yere, Tanrı'da gitti mesela, unutmuş yanda, parasını, parasını, Sonra veririm böyle. Ve de aldı. yüz lira bir şey aldı böyle. Ama parası yok ama böyle. Buna göre bir şey değil mutlaka böyle. Ama kişinin parası yok. Borçlu insan onamazı mutlaka böyle. Devamımı devamlı mutlaka hayatı boyunca hep namazı bizlere emretti, tavsiye etti. Namaz, namaz, namaz, namaz. Ümmetli Esnafı'na böyle. Namazı güzel kılmak, Namazı güzel kılmak, namazı güzel kılmak bu şekilde. Ve Aleyhisselam Hazretleri son nefeslerindeydi. Artık ruhu bedenine ayrılmak üzere ruhu böyle. Birinci tabi yerinde, bir günü açtı, üç defa şöyle buyurdu. Es-salah, es-salah, es-salah. Aman namaz, aman namaz, aman namaz o zaman. Namaz olduk. Bir de namaz hırsızlar var mıktır şimdi eski, lansiyen sikatten eldeyecek bir salatı he. Eger amız soru duyunursa esabına, eger yapardı o soru sorardı yarın çıktı, akına kalması için. Soru onlar esabına size göre en kötü hırsız kimdir? İşte şunu şalan, bunu şalan, altın çalan, paraşleyen gibi bir şey sayıydı bu şekilde. La alhaireddin. Nedir? En hırsız namadan çalar en kötüsü namadan çalar. Min salat-i layutim mi rukuya, ve kushuya, vela kushuya, vela, vela sürüdeha. çalar, rüküden çalar, sezen çalar. Hırsı bu mu zemelen Şimdi biliyorsunuz binada da bazı müteahhitler işler var ya, bir çalma dertten böyle. Mesela demir 12'lik lık onun onlu demir kullanır. Çimento buna ver, şuna ver böyle. Yani bir malzeme çalar, içindeki ince işten çalabilir böylece yapabilir. Da bina çürük olur müteahhitle. Namazdan çalmam muta maşa haber mi? Allah-u Ekber. allah Ekber. Ya, olur mu öyle bir şey ya? Allah'ın büyüktür alma değil mi ya? Allah'a teslim mi? Allah huzurunda benim ya. Allah-u Ekber. Allah Ekber. ya? Allahu tamam Ekber. Ya bana. Bir gün bir gün Allah dostu bir camiye girmiş. Bakıyor imam efendi namaza duruyor ama Allah-u Ekber kılıyor böyle. <Gülüyor> Baktı olmadı işim öyle. Uyanıyor İmam'a muhtemelen. İmam uyanıyor böyle. Cansı göre uyanıyor buna İmam'a böyle. Ve bunlar kalp açık onların. Aman gidiyor. Hocam olmadı be. Ne olmadı? Tek bir olmadı. Nasıl olacaktı? Nasıl hoca olacaktı? Allah hüznüne çıkmışsın. O peygamber mihrabına geçmişsin. Peygamber görevini yüklenmiş yer O cibbeyi sarı sarmış, yirmi üç tane çıkmış yer mi? İşte, Allah, olur mu böyle bir şey? Diyor, nasıl olacak? Sen üstüne bakalım diyor. Gel bakalım mihraba. Yok, yok, billahi geç bakalım. Cemal, sen geç bakalım. Kim bakalım bu cevabı böyle? Geçeyim mihraba şöyle. Şimdi i̇şte, dur önce böyle. Böyle, böyle. Duruyor, huzura giriyor. Yine hazırlıyor. Yine, Allah-u Ekber deyince... Sakcanı sallamışlar böyle. böyle böyle. Bu ne Bu seyamlar. Bir Allah ve demenin sevabı yazlamamıştı. Yayı gödoldurabilir. Allah öyle onu büyüktü böyle. Fatih şerif, Elam şerif, kaynaya gidiyor. Kaynaya gidiyor müddetler böyle. Günümüzde ne yapıyorlar? Evet ne? Fenazca bir nefesle Fatih okuyor, bir nefes okuyor Fatih ayı. Oh ne güzel değil mi? <gülüyor> Yazık oluyor Fatih adam böyle. Yazık oluyor. Fatih. Böyle kuran özü Fatih'e. İlk sure Kur'an'a böyle. Kur'an'ın açısı Fatiha başkudur. Namaza Fatiha ile gireriz mübarek. Bu Fatiha-i Şerif ya böyle. Yavaş yavaş böyle. Rabb'i inşallah hepimizin müsteremle namazı bizim nasip etsin inşallah. Huşu ile kıvamı inşallah taala. Namazı nice huşu ile kılarsa kişi namazdan bir şey alır mübarek. Baş orada böyle. Şey böyle. Allah'a. Ama insanın bir şey alıyor böyle. Namazdan bir tat böyle, bir feyiz, bir ruhsal alıyor şey böyle. Bir huzur alma, insanın bir değişiklik oluyor böyle. Kişi namazdan hemen çıkmak istemez, çıkarırken bile konuşmak istemez böyle kimseler böyle. Ve kenarına kalsın böyle böyle. O bir şey almış namazdan. İlahi Teala Fatiha.